İkinci konu, Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girişi, yine Hazreti Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bana şöyle dedi, Ebu Süfaynı derenin daraldığı noktada, dağın burnunda beklet ki, Allah'ın askerlerinin geçişini seyretsin, ben, onu vadinin dar yerine getirdim, ihme dağın burnunun ucundaydı, onu kötü bir niyetle orada durdurduğumu zannetti ve korktu, bana ey oğulları, bu bir hile midir, benim başıma bir şey mi getirmek istiyorsunuz, diye sordu. Ben de ona, peygamberin ehli hiç kimseye hile yapmaz, fakat seninle biraz işim var dedim. Ebu Süfyan, o halde niçin bunu daha önce söylemedin, deyince, ben senin böyle korkuya kapılacağını bilmiyordum, dedim. Bu sırada Hazreti Peygamber de hazırlıkları tamamlamış ve hareket emrini vermişti. Kabileler sırayla geçmeye başlamışlardı. Önce Beni Süleym kabilesi, başlarında Halit bin Velid olduğu halde geçmeye başladı. Bunlar bin kişiydi. Üç tane bayrakları vardı. Bayrağın birini Abbas bin Mirdas, birini Hufaf bin Nüdbe, diğerini ise Haccac bin İlat taşıyordu. Ebu Süfyan bunların kim olduğunu sordu. Ben de, bu Halit bin Velid'dir dedim. Ebu Süfyan, ha şu genç mi, dedi. Ben, evet dedim. Halit bin Velid hizamıza geldiğinde üç defa tekbir alarak geçti. Halit'i Zübeyir bin Avvam takip ediyordu. Arkasında muhacirlerden ve halktan 500 kişi vardı. Elinde de siyah bir bayrak vardı. Ebu Süfyan'ın hizasına gelince üç defa tekbir getirdi. Ebu Süfyan, bu kimdir, dedi. Ben, bu Zübeyir bin Avvam'dır, dedim. Ebu Süfyan, senin yeğenin mi, dedi. Ben de, evet, dedim. Sonra beni Gıfar kabilesinden 300 kişinin başında Ebu Zer Gıfari elinde bayrakla geçmeye başladı. Bazı rivayetlere göre bayrağı taşıyan kişi İman Bin Rahdadır. Onlar da Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde üç defa tekbir getirdiler. Ebu Süfyan ya Ebu Fadıl, bunlar kimlerdir diye sordu. Ben bunlar Gıfar kabilesidir dedim. Ebu Süfyan benim Gıfar'la bir işim yoktur dedi. Sonra Eslem kabilesi 400 kişiyle geçmeye başladı. İki bayrakları vardı. Birini Bureyde bin Husayb, diğerini ise Naciye bin Acem taşıyordu. Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde üç defa tekbir getirdiler. Ebu Süfyan, yine sordu. Ben de, bu Eslem kabilesidir, dedim. Ebu Süfyan, benim Eslem kabilesiyle bir işim yoktur. Bizimle onlar arasında hiçbir anlaşmazlık olmamıştır. Bizden neyin intikamımı alacaklar, dedi. Ben de onlar İslam'a giren, Müslüman bir kavimdir, dedim. Sonra beni kabbin am 500 kişilik bir kitle halinde, bayrakları biş bin şeybanın elinde olduğu halde geçtiler. Ebu Süfyan yine bunların kim olduğunu sordu. Ben de bunlar kabbin am kabilesidir, dedim. Ebu Süfyan, evet, bunlar Muhammed'in dostlarıdır, onunla anlaşma yapanlardır, dedi. Onlar da Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde üç defa tekbir getirdiler. Sonra bin kişilik Muzeyne kabilesi üç bayrakları olduğu halde geçtiler içlerinde yüz atlı vardı, bayraklarını Numan bin Mukarrin, Bilal bin Haris ve Abdullah bin Am taşıyordu, Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde tekbir getirdiler, Ebu Süfyan bunların kim olduğunu sordu.